Bir öğrenciye zekat ve öşrümüzü vereceğimiz zaman o öğretmeni vekil tayin edebilir miyiz? Öğretmen mesela Kur'an kurslarında oluyor. Hı hı. Bir vakıf dernek oluşturuluyor. Orada fakir çocuklar var. Ne yapılabilir? Mesela bunlar fon oluşturmuşlardır. Hı hı. O fona parayı veriyorsunuz. Zekat fonu, fitre fonu oluşmuştur. O fon... Mesela öğrencilere, fakirlere bu parayı dağıtıyordur. Siz öyle bir müesseseye güveniyorsanız fa e, neyinizi işte e, diyelim öşrünüzü, zekatınızı yahut başka bir paranız varsa onu e, o fona yatırıyorsunuz. Onlar sizin adınıza harcıyorlar. Evet. Ya, bu işlem caiz midir? Evet. Veya şöyle olabilir. efendiye güveniyorsunuz. Hocam şu kadar sana zekat parası getirdim. Bunu öğrencilerine ver diyorsunuz. Vekalet vermek suretiyle. Hoca efendi ne yapıyor? Fakir öğrencileri davet ediyor. Onlara paralarını aylık veriyor. Elbise alması gerekiyorsa alıyor vesaire. Böyle harcama yapıyor. Hı hı. Yani onlara bu parayı temlik ediyor, veriyorsa bu işlem caiz olur. Evet. Yani bir kişiyi Zekatınızı dağıtmak üzere vekil kılma diyoruz. Hı hı. Bu.